Kardeşler bugün biraz gecikmeli de olsa İsa Aleyhisselam'la ilgili kıyamet alametlerinden İsa Aleyhisselam bahsini işleyeceğiz. Biraz düzen afiyetle biraz rahatsızdım o sebeple böyle bir gecikme oldu. Hakkınızı helal edin. Bundan önce biliyorsunuz büyük kıyamet alametleri e, bahsine girmiştik. Yani bunların içerisinde en önemlisi Mehdi Aleyhisselam ve Deccal Aleyhun Nale'ye ve bunların özellikleri Kur'an ve sünnetin haber verdiği şekliyle vasıflarını neler yapacaklarını işlemiştik. Bugün de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 Abu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhissalatü şöyle dediğini rivayet etmektedirler. Leylete usriye bi lakitu Musa kâle fena'ateh ve lakitu İsa fena'atehu fe kâle Rab'atun ahmaru ke min yani el-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 Al-Çehreli idi. Orta boylu sanki hamamdan çıkmış gibi Al-Çehreli idi. Buhari İbni Abbas radıyallahu anh'ten Resulullah ve vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Ra'aytu İsa ve Musa ve İbrahim fe emme İsa fe ahmar.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 Kendisini ok ile vurunca ona kendini bu kanlar içinde nasıl hissediyorsun diye sordular. Aynı o müşriklerin Hubey radıyallahu anh'ı idam sehpasına götürdüklerinde sorması gibi. Onun kavmi de ona, ona eziyet etti ve ok ile vurdular. Urve İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'a e ve ona dediler ki ne sen kendini bu kanlar içerisinde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 Buhari ve Müslim'in muttefakun aleyh bir hadis. Abdullah ibn-i Omar radıyallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet etmektedir. Urini leylaten indel ka'bah, feraytu raculan âdeme ke ahseni mâ ente min udmir rical. له لمة كأحسن ما أنت رأي من ال من اللمام قد قد رجع فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يتوف بالبيت فسألت من هذا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 Buhari'de bulunan bir başka rivayette İbn Umar radıyallahu an şöyle diyor. Hayır. Vallahi Resulullah aleyhissalatu vesselam İsa aleyhisselam için sadece alt tenli demedi. Fakat o şöyle dedi deyip bu hadisi zikretmekte. Yine Muslim İbn Umar radıyallahu an'dan şöyle rivayet ediyor. Eğer رجل آدم رجل aniden esmer bir kişiyle karşılaştım saçları taranmıştır Bu rivayetlerin bazılarında al tenli veyahut esmer bazılarında düz saçlı veya kıvırcık saçlı gibi farklılıkları şu şekilde açıklayabiliriz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 Aynı kural bütün inanmayanlar içinde geçerli olacaktır diyor İbni Kesir En Nihaye ve'l Fitan ve'l Malahim isimli eserinde. Müslimin Nevas bin Sem'an'dan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 Resulullah'ı ve ma katiluhu ve ma salabuhu kitabi illa li yu'minanna ve yevmi'l Ve Allah Resulü Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden onları lanetledik. Halbuki onu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 Bel rafaahu Allahu iley diyor ki onu öldürmediler ancak Rabbin onu kendi katına çıkardı. Allah Vahyana ve Teala'nın bel rafaahu e, bel rafaahu Allahu iley aksine Allah onu kendi katına çıkardı. İsa Aleyhisselam'ın bedeni ve ruhu ile birlikte göğe kaldırıldığını açıklamaktadır. Buharideki sahih hadiste ise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 ee, uyku anlamına gelebilir buna işaret eden başka ayetler var. Zumer suresinin e, 42. ayetinde Allah yeteveffel enfuse hina mavtihe Allah ölmekte olan canları alır. Yani burada dikkat ediniz Allah yeteveffel yani orada e, ölmekte olan canları alır. Teveffi ifadesi geçmekte.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 Yani Türkçeyle vefat diye ifade ettiğimiz tevaffi ifadesi geçmektedir. Yine En'am suresi 61. ayette Hatta ize ca'e ahedekumul mavtu tevaffethu rusuluna Sizden birinize ölüm geldiğinde elçilerimiz onu uyuturlar. Yani tevaffi. Ve yine biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'den gelen hadislerde de bu böyledir. Mesela Ayeset Vasele yatağına girdiği zaman e, yatmadan önce okuduğu duaların içerisinde der ki: e, Bismillahirrahmanirrahim. ke Rabbi ke in fa in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 i̇bn Kesir Rahimallah diyor ki, Şüphesiz ki i̇bn Cerir, i̇bn Cerir'in söylediği bu görüş en doğru olan görüştür. Zira ayetlerin akışına bakılırsa, burada Yahudilerin İsa Aleyhisselam'ın öldürülüp çarmıha gerilmesini, iddialarıyla bilgisiz Hristiyanların bunu kabullenmelerinin batıl olduğu anlatılmaktadır. Dikkat ediniz, Ayetlerin akışına bakılırsa, burada Yahudilerin İsa Aleyhisselam'ın öldürülüp çarmaha gerilmesi iddialarıyla, bilgisiz Hristiyanların bunu kabullenmelerinin batıl olduğu anlatılmaktadır. Allah Subhanehu ve Teala'nın durumun böyle olmadığını, İsa Aleyhisselama başka birinin benzetilerek durumu iyice incelemeden onun benzerini öldürdüklerini, sonra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 Ee, yoksa İsa Aleyhisselam'ı daha geniş e, işleyebiliriz. Mesela e, Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın gerçekten ölüp sonra tekrar dirildiğine inanırlar. Ee, mesela onun yedi saat öldüğünü söylerler. Yine e, İshak bin Bişir İdris'ten o da Vehb bin Münebbihten naklediyor. O da e, üç gün yani Hristiyanların inancına göre